Geleceğin hazırlayan ve sınavlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. 2 hafta önce Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler, sahil kesimleri, yeşil alanlar ve ormanlara akın etti ziyaretçilerden geriye yine çöpler kaldı. Bayram tatilinde İstanbul'da toplanan çöpün geçen yılın aynı dönemli oranla %30 artarak 1200 ton olduğu açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi Avrupa Yakası Yeşil Alan 1. Bölge Şefi Zehra Turan Sahil hatlarında, parklarda, korularda, ormanlarda ekip sayımızı arttırdık. Yeşil alanlardan en çok plastik çöp, bardak ve poşet bulundu. Daha önce maske vardı. Şu günlerde cam şişe atığı fazla olmaya başladı. Bunları geri dönüşüm için kullanıyoruz dedi. Özellikle yangın riskine karşı önlem aldıklarına vurgu yapan Turan, parklarımızın içerisinde geri dönüşüm atık kutuları da var. Onlara cam şişelerinde de atılmasını sağlıyoruz. Cam şişe, cam artı, pet şişe. Gördüğümüz yerlerde personelimiz vatandaşlarımızı yangın tehlikesi ihtimaline karşı uyararak çöp poşet de atıyor. Bu şekilde önüne geçebilir diye düşünüyoruz dedi. Trakya'da çiçekleri açarak tarlaları sarıya boyayan ve çiftçinin sarı gelin olarak adlandırdığı ayçiçeği tarlalarını çayır tırtılı istila etti. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'deki ayçiçeği tarlalarında etkili olan tırtıl bitkiyi kökten başlayıp yaprak ve çekirdek kısmına kadar yiyor. Büyük verim kaybına neden oluyor. Edirne'de Karaağaç Mahallesi'nde görülen çayır tırtılları bitkinin neredeyse tamamını yiyerek zarar verdi. Harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kent merkezi dahil olmak üzere Kurban Bayramı'nın ikinci günü mesaiye başladı. Tarlalarda inceleme yaptı ve yapılan açıklamada şöyle denildi. Yapılan incelemeler neticesinde zararlının yaşam döngüsü dikkate alındığında zararlıyla mücadelede önümüzdeki birkaç günün üreticilerimizin zarar görmemesi için önem arz ettiğinden kendi ayçiçeği tarlalarında kontrollerini yaparak zararlı ile karşılaşmaları durumunda en kısa zamanda içerisinde yer aletleri ve insansız hava araçları dronlar kullanılarak vakit kaybetmeden İlaçlı mücadele yapmaları gerekmekte. İlaçlama yapan çiftçilerimizin tarlalarında yapılan kontrollerde önerilen delta metrin 25 gram bölü litre etken maddeli ilaçların zararlıyı tamamen öldürdüğünü tespit ettik dedi. Açıklamada ayrıca ilaçlı mücadelede yapacak olan üreticilerimizin ayçiçeğinin çiçek döneminde bulunması nedeniyle ilaçlama yapılacak bölgedeki arıcılarımızı bilgilendirmesi ve ilaçlamalarını arıların aktif olmadığı saatlerde yapması gerekmekte ifadesini. ...yer verildi. Sağlanan dronlarla, tırtılla gece gündüz mücadele edilirken... ...bazı üreticilerden kendi imkanlarıyla tarlalarını ilaçlamaya başladı. İnsan düşünüyor, bunun başka bir yöntemi yok mudur diye... ...sonuçta bu tırtıllar da bir yaşam mücadelesi içinde. Dünya gazetesinden Mehmet Kara'nın haberine göre... ...Türkiye nükleer enerjide bir aşamayı daha geride bırakıyor. Yapımı yıllardır süren, aynı sürede daha ucuza yenilenebilir enerji santralleri kurulacakken ve ülke ekonomisine zarar vereceği. Ne rağmen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde dördüncü reaktörün temeli atıldı. Temel atma töreninde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Ve Akkuyu NGS çalışmalarının planlandığı gibi ilerlediğini söyledi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez yani kurulu gücü toplamda 4800 MW. Bu projeden yılda 35 milyar kWh elektrik üretimi gerçekleşecek dedi. Peki ya üretilen ve bertarafı mümkün olmayan nükleer atık ve de patlama riski? Burdur'a 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1952'de Doktor Temuç'un Aygen tarafından keşfedilen İn Suyu Mağarası 1966'da Türkiye'nin turizm açısından ilk mağarası oldu. Zamanla mağara içerisindeki Göllerde gözle görülür derecede çekilme ve kuruma oluştu. Bu durumun uzun vadede mağara içi ekosistemin bozulmasına neden olduğu tespit edildi. Mağara içerisindeki irili ufaklı 9 göl kuraklık ve çevresinde yapılan birincisi sunama nedeniyle kurudu. Büyük göl ile dilek gölünün yanı sıra diğer ufak göllerinde eski halinden eser kalmadı. Göllerin kurumasındaki en önemli etkenin yağışların azalması sonucu taban sularının Aşağıya inmesinin olduğu belirlendi. 2016'da mağara ile ilgili acil durum eylem planı hazırlandı ancak yapılan çalışmalarla eski haline dönemedi. Mağara içerisindeki göller kurumasına rağmen ziyaretçilerin ilgisi ise devam etti. İnsuyu Mağarası Kurban Bayramı'nın tatilinde yoğun olarak ziyaret edildi. Bu süreçte çok sayıda yerli yabancı turist mağarayı gezdi. Doğa harikası sarkıt ve dikitleri gördü. Antalya'dan İnsuyu Mağarası'nı görmek için gelen Hüseyin Özmen, Burası doğa harikası. Çok farklı ama göllerde su kalmamış. Üzüntü verici dedi. Karayiplerdeki takımada ülkesi Bahamalar'da bir tankerin denize 113,56 metreküp petrol sızıntısı olduğu belirlendi. 113 ton çok feci. Bahamalar Başbakanı Vekili Chester Cooper tarafından yapılan açıklamaya göre bir petrol şirketiyle anlaşmalı olan The Arabian adlı tanker gemisinin Georgetown kasabasındaki Eski dolanma üssü bölgesindeki yakıt boşaltma işlemi yaptığı sırada denize petrol sızıntısının gerçekleştirdiği belirtildi. Başbakan vekili Cooper tankerden sızan petrolün Great Exuma adasında bir koyda biriktiğini söyledi. Yaşanan olay nedeniyle ilgili bakanla görüştüğünü belirten Cooper sorunun çözümü için hükümetin tüm birimlerinin görevlendirilmesini tavsiye ettiğini açıklarken görevlilerin sorunu en kısa zamanda çözeceğini belirtti. Pek çözülecek bir durum değil. Önemli olan bu durumları önlemek olunca iş işten geçmiş oluyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.